Kardeşler eğer Bir insan Allah'ın söylediğini Peygamberinin Söylediğini Bildiği halde Zihninden bu kadarı da Belki pahalı biraz canım Diye geçiriyorsa o Önce imanını test etsin İmanını test etsin Çünkü o aslında Bir kelimeyi tevhidle de Milyarlarca sene cennette kalacak kadar kim kime ne verir diye ondan da şüphe ediyordur aslında. Daha ileri gitse Allah'ın oğlu var Haşa, Allah'ın karısı var Haşa diyen bir Hristiyan da niye cehennemde kalsın ki iki kelimelik suç bu diyecektir ileride o. Katiyetle, şuna iman ediyoruz Allah ve Peygamberi. Bir şey müjde ettilerse Bir şeyde Tehdit yaptılarsa Yüzde yüz Öyledir o Bunda hiçbir Mübalağa Hiçbir reklam payı yoktur Allah reklam yapmaz Muhtaç mı kullarına ki Zorla müşteri mi arıyor ki Reklam yapsın Hakkı da Batılı da gönderdik diyor İki tarafı da gönderdik. Fe men fel lümin, fe men şe fel lekfur. İsteyen iman eder, isteyen de iman etmez. İman edenlere cennet hazırladı, iman etmeyenlere cehennem hazırladı.